Savaş dönüşü kendileriyle karşılaşınca, katılmamaları hakkında mazeretler, bahaneler ileri sürerler. De ki, boşuna özür dilemeyin, zira size inanmayacağız. Çünkü sizin aleyhimizde çevirdiğiniz hilelerden bir kısmını Allah bize bildirdi. Bundan böyle de, yapacağınız her şeyi Allah da Resulü de görüp değerlendirecek, daha sonra da gizli olsun, açık olsun, her şeyi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı bir bir önünüze koyacaktır. Dönüp yanlarına vardığınız zaman, kendilerini affetmeniz için Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar, o kadar murdar kimseler ki, hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle, Onların konutları cehennem olacaktır. Kendilerinden razı olasınız diye size karşı Allah'a nice yeminler edecekler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnunuz olsanız bile o yoldan çıkmış, o pis güruhtan Allah asla razı olmaz. Bedeviler inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar, bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun. Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir. Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını, Allah'a yakın olmaya ve resulünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için Allah'a yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, affı merhamet ve ihsanı boldur. İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile. Onlara güzelce tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı. Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki, onlar nifak işinde mahir olmuşlardır. Pek sinsi hareket ettikleri için sen onları bilemezsin. Ama biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itireceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir affı, merhamet ve ihsanı boldur. Onların mallarından zekat al ki, bununla onları temizliyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah, her şeyi hakkıyla işitir bilir. Bilmediler mi ki, ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır. Celal ve Rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır. Ve de ki çalışın. Yaptıklarınızı Allah da Resulü de müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak. Karşılığını verecektir. Sefere katılmayan bazı kişilerin akıbetleri de Allah'ın emrine kalmıştır. Allah ister onları cezalandırır, ister merhamet eder. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.